Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Peygamberimizden yardım istesen? Kaç defa istedim. Artık yüzüm kalmadı. O oh, hepimize karşılıksız ikramlarda bulunur. Sahabi hemen evine gitti ve bahsettiği eşyaları getirdi.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 Güney Arabistan'da Yemenle Tihame arasında yaşayan bir kabile vardı. Tay kabilesi. Bu kabilenin lideri Hatim et-Tai, cömertliği dillere destan olmuş güzel bir insandı. Onun ölümünden sonra yerine oğlu Adi bin Hatim geçti. O da babası gibi güzel ahlakıyla tanınır ve etrafındakiler tarafından sevilirdi. İslamiyet'in Medine'de yayılmasıyla birlikte Adi ona amansız bir düşman kesildi. Düşmanlığını o kadar açıktan yapıyordu ki, Peygamberimiz onların üzerine Hazreti Ali kumandasında bir seriye göndermek zorunda kaldı. Hazreti Ali onları darmadağın etti. Adiyin kız kardeşi Seffane'nin de aralarında bulunduğu bir grup insanı esir ederek Medine'ye döndü. Ya Resulallah, esirlerden bir kadın sizinle görüşmek istiyorum. Şimdi seffane peygamberimizin huzurundaydı. Benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben Hatimettai'nin kızıyım. Onun ne kadar cömert bir insan olduğunu bilirsiniz. Hatta birinin ne kadar cömert olduğunu söylemek için Hatim kadar cömert diye babama nispet ederler. O halkı tarafından çok sevilirdi. İnsanlara o kadar çok iyilik yapardı ki ölümünden sonra günlerce yaz tutuldu. Şimdi onun hatırasına beni serbest bırakmanızı istirham ediyorum Peygamberimiz Seffane'den babasının vasıflarını saymasını istedi O çok güzel şiirler yazardı İsterseniz şiirlerinde bahsettiği şeyleri anlatayım size İnsanları bencilikten kaçınmaya çağırır, cömertliği överdi Şiirlerinde gaybı bilen, çürümüş kemiklere can veren Allah'a inancını dile getirir Cömertliği yalnız onun rızasını kazanmak için yaptığını söylerdi ailesinden cömertlikte aşırı gitmesine karşı çıkanlara mal gider nam kalır derdi. Misafirlerin öneminden bahseder, konuklara karşı güler yüzlü davranmanın maddi ikramdan daha değerli olduğunu, misafir gelmesi için geceleri çölde ateş yaktığını anlatırdı. Komşularının namusuna saygı göstermek gerektiğini anlatırdı. Babacığım bu dünyanın görüp görebileceği en güzel insanlardandı. Kötülüklerle mücadele eder, hayırda insanlara örnek olurdu. Kendisinden istenilen hiçbir şeye hayır demezdi. Arkadaşlarınız sizin de öyle olduğunuzu söylüyor. Benim isteğimi de geri çevirmeyeceğinizi umuyorum. Beni serbest bırakırsanız şu anda kabile reisi olan abim istediğinizi yapacaktır. Seffane'nin bunları anlatması üzerine Peygamberimiz, ''Senin baban İslam'ın terkin ettiği faziletlerle süslü bir adamdı.'' diyerek onun serbest bırakılması için emir verdi. ''Çok çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Siz zorba bir kral değilsiniz. Zalim hiç değilsiniz. İstediğini yapabilme gücü varken merhamet gösteren insan iyi insandır. Bana özgürlüğümü iade ettiniz. Üstelik yıllardır size düşmanlık eden bir kabile reisinin kardeşini.'' Kabileme dönmeden evvel dininizle ilgili bilgi almak isterim. Müsaade eder misiniz? Seffane kısa bir süre sonra Müslüman oldu. Peygamberimiz onu azat etmekle kalmayıp elbise, yiyecek, at ve harçlık vererek Şam'a kardeşi Adi'nin yanına gönderdi. Hatim'in oğlu Adi İslam kuvvetlerine karşı koyamayınca ailesiyle birlikte Hristiyan Arapların bulunduğu Suriye sınırına doğru kaçmıştı Esir düşen kız kardeşi aklından çıkmıyordu Yine yemeğini yememişsin Canım istemiyor Seffane'yi düşünüyorsun değil mi? Hiç aklımdan çıkmıyor ki Kanımdan canımdan olan kardeşimi koruyamadım Onu göz göre göre düşmana teslim ettim Sen teslim falan etmedin Canını zor kurtardın O bir kadın Başına neler gelebileceğini düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum Keşke onun yerine beni esir etselerdi İsa Mesih aşkına böyle söyleme Seffaneyi kurtarması için her gün Meryem anaya dua ediyorum O da bir kadındı Tanrı kardeşini koruyacaktır Keşke buna emin olabilsem Biraz sakinleş Onu geri almak için çareler düşünelim Belki bir müddet geçince esaret bedelini ödeyerek... ...onu özgürlüğüne kavuşturmamıza müsaade ederler. Sanmıyorum. Kim bilir nerededir kardeşim şimdi. Belki bir köle pazarında... ...belki bilmediğimiz bir diyarda. Seffane akıllı bir kadındır. Sana bulunduğu yerle ilgili haber gönderir... ...merak etme. Yapabilir mi dersin? Neden yapamasın? Keşke babam hayatta olsaydı. O bizi bu beladan kurtarırdı. Sen de kurtarırsın Adi. Sadece biraz sabret ve dua et... Şu anda yapabileceğimiz başka bir şey yok Haklısın Elim konum bağlı Böyle beklemek zorunda olmak beni çıldırtıyor Muhammed'in aklı başında bir adam olduğunu söylüyorlar Gidip onunla konuşabilirsin Ona açıktan düşmanlık ettim Beni uzlaşmaya davet etti Kabul etmedim En sonunda askerleri beni darmaduman ettiler Şimdi nasıl yanına gidebilirim ki Sen Tay kabilesinin liderisin Seninle görüşmeyi kabul edecektir Baba, baba, müjdem isterim halam geldi. Halan mı? Seffane mi geldi? <gülüyor> evet. Şükürler olsun. <gülüyor> Gördün mü bak? E, Seffane akıllı kadındır demiştim. Seffane, kardeşim. Abi. Şükürler olsun. <gülüyor> dur bakayım, dur bakayım sana bir şey yaptılar mı? Ha? İyi misin? İyiyim abi. Hiçbir şeyim yok. Merak etme. Çok şükür, çok şükür. E, nasıl kurtuldun ellerinden? Kolaylıkla. Uzun yoldan geldim. Bana biraz su ikram etmeyecek misiniz? Su getirin. Gel şöyle çadıra girelim. E, bir dakika. Bu ardındaki develer de ne? Birini mi öldürdün yoksa? Ganimet mi bunlar? Hayır abi. Gel anlatacağım sana. Seffane, hoş geldin. Hoş bulduk yenge. Gel bir iki lokma bir şeyler yiyin. Abin de senden ayrıldı ayrılalı, doğru düzgün bir şey yemedi. Boş ver yemeği şimdi, neler olduğunu anlat bana. Güzel şeyler oldu. Güzel mi? Evet, hem de çok güzel. Beni esir olarak Medine'ye götürdüler. Çok korktuğum doğru ama Allah için bana kötü davranmadılar. Oraya gittiğimizde liderleriyle görüşmek istedim. Muhammed'le mi? Evet. Yol boyunca onunla ilgili konuşmalara kulak kabartmış, karakteri konusunda bilgi sahibi olmaya çalışmıştım. Anlatılanlara göre yumuşak huylu, kaba olmayan bir insandı. Yanına gidip de meramımı arz edersem bana anlayışlı davranacağını düşündüm. Düşündüğüm gibi de oldu. Yanına gittiğimde beni nezaketle dinledi. Bana bir esir gibi davranmadı. Babamın hatrına beni serbest bırakmasını rica ettim. Babamın ismini duyunca onunla çok ilgilendi. Onun özelliklerinden bahsetmemi istedi. Ben de onun şiirlerinden mısralar söyledim. İnsanlara nasıl yardımcı olduğundan, cömertliğinin darbı mesel haline geldiğinden bahsettim. Ve beni serbest bırakmasını istedim. Beni sonuna kadar dinledi ve şöyle dedi. Senin baban İslam'ın telkin ettiği faziletlerle süslü bir adammış. Ve sonra beni serbest bıraktı. Babam mezarında bile yardımımıza yetişiyor Şu arkamda gördüğün develeri, çantamdaki kaftanı ve yol harçlığımı da bana hediye etti Anlamıyorum, neden böyle bir şey yaptı? Çünkü o bir peygamber İsa Mesih aşkına, çıldırdın mı sen? Ne dedin sen? Çünkü o bir peygamber dedim Seffane, ne dediğinin farkında mısın? Sana dinini öğretmek için elimden geleni yaptım Küçüklüğün rahibelerin arasında geçti. Şimdi nasıl olur da dinini terk edersin? Abi, dinimi iyi bildiğim için onun peygamber olduğuna inanıyorum ya zaten. Kutsal kitaplarımızda bahsedilen son peygamber o. Yüz yüze gelsen, biraz konuşsan sen de bu gerçeği kabul edersin. Onun son peygamber olduğunu da nereden çıkardın? Çünkü sıradan bir insan bu kadar yüce gönüllü olamaz. Hırslarına teslim olmayan, aklı başında bir insan. Esir olarak huzuruna gelmiş, kendisinden merhamet dilenen bir kadına şerefli bir misafir gibi davrandı. Üstelik çevresindeki herkese karşı böyle. Ufacık çocuklardan yaşlı kadınlara kadar herkes onun yanında kendini özel hissediyor. Arkadaşları onun etrafında pervane, onun uğruna gözlerini kıtmadan canlarını feda ederler. Bu normal bir durum değil, kim bilir. Belki de onlara büyülüyordur. Ben çok büyücü gördüm. O ne bir büyücü ne de bir kahin. O ancak yüce yaratıcı tarafından desteklenen bir peygamber. Bu fikrini ona da söyledin mi? Evet. Sana inanamıyorum. İnanmanı canı gönülden istiyorum abi. Benim akılsız biri olduğumu düşünmüyorsundur herhalde. Hayır, tabii ki böyle bir şey düşünmüyorum. O zaman kardeşinin sözlerine kulak ver. Git ve onunla görüş. Hem dinini kabul etmesen de... Ona bir teşekkür borcun var. Haklısın. Seni özgür bırakarak bana büyük bir iyilikte bulundu. Yanına gidip teşekkür edeceğim. En azından bundan sonra aleyhinde çalışmayacağımı bilsin. Çok yaşa sen. Allah salim akıl sahiplerini doğru yola iletir. Senin bu yolculuğunun hem dünyan hem de ahiretin için hayırlı olacağını düşünüyorum.